Volkan Volkan sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo 7'siz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Bir sürprizimiz var. Mahallenin muhtarları ekibinden Feyruş Oktay değerli stüdyo konuklarımız. Bu sabah hoş geldiniz efendim. Ne no, ne no oldu? Ne mahalle ne? Günaydın. Günaydın. günaydın. Tamam, günaydın. Benim sesim niye böyle bir dondan geliyor gibi? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Oktay Niye? çok güzel bir ses. Bir güzel geliyor. Bidon. Hepimiz bidon. Bidon bidon, Yo, bidon. bidon. bidon. Benim ses. Sesleneme ses. bidon. Ses. Bidon. bidon. Şundan mı kaynaklı mı? Yok, yok yok çok güzeldi ya. Düzeldi ya. Oktay sen. Düzeldi bak. mi? Heh bidonun biraz yok daha abi. yukarı. Tam bidonu bidonun tepesine çıkmışım gibi ama evet. yine o üst tarafı şey olan düz olan kısmı. Bu. Yok hadi bidon. Hoş oradayım gibi sanki. Bidon değil de damajana gibi bak o da güzel bir şeydir yani Teşekkür güzel ederim. bir terfi aldın sonuçta mahallenin muhtarları konusuna geri isterseniz. evet abi ne oldu niye, niye mahallenin işte nostaljik bir şey olsun diye değerli bir şey sonuçta mahallenin muhtarları gibi dizi var mı Yok, Perihan valla. abla var o da bitti, o sezon, da bitti, finalini bitti. sezon finalini yaptı Şakir kaçtı Konya'ya Fethiye'nin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> başınıza şişirmeyin <gülüyor> olaylar birbirini kovaladı ya vay be ben de dedim hayır bugün böyle Oktay ceket giymiş ben bir hırka ile gelmiş falan bu senin üstünde bir şey etkimi yarattı nedir onun etkisiyle mi acaba bize şey yapıyorsun çünkü gördüğüm kadarıyla sen sadece bir tişörtle gelmişsin. sadece bir tişörtle geldim senin kozaları da getirecektim onu da unutmuşum üstüme bir şey almayı da unutmuşum yavrına ayakkabı getirecektim onu da unutmuşum <gülüyor> ee, şimdi egecim kendini de unutsaydın dedireceksin Vallahi... bana. Affedersiniz e, portakal suyunu doldurmuşum evden çıkarken nasıl çıktığımı anlamadım. Ne abi seni evden sabahalar mı sıçirdim sabah da? Derdest ettiler. Tamam. Derdest ettiler hakikaten. Geçmiş olsun. Elbette alert... dün <gülüyor> eğlenceyi fazla kaçırdın abi. Hakikaten öyle oldu ya. Yani eğlenceyi fazla kaçırdık. Selin'in uyku saatleri şaştık. Gece bir'e kadar ayaktaydık. O yüzden bayağı da sabah simit ekmek. Ya ah, Allah yel. Yani gün boyunca sersem gibiydim ya. O son simidi içemeyecektim. Hadi ya simitler falan mı yendi? <gülüyor> ya sorma Ukla. Simitten Vay çok be. zaten şey yendi. Pankek yendi. Hadi ya pankek mi yediniz? Sen mi yaptın? Faip elim yaptı. Yani Sevgili dinleyiciler, dün Babalar Günü vesilesiyle bütün yıl bunu planlayan bu iki adam <gülüyor> Babalar günü nasıl ekarte edebiliriz, nasıl şey yapabiliriz, kapatabiliriz bu adamı bir yerlere falan diye düşünerek dün evde yılın partisini yapmışlar. Babalar günü vesilesiyle yılın değil, 100 yüz yılın 100 yılın partisini yapmışlar ee, ve tamamen tesadüf haberim oldu benim de. Yani benim ve de. Çok hakikaten. sevindim doğrusu. Yani birbirinizi gördünüz falan diye. Ben de o sırada adam tecrübeli da... ya sonuçta. Yani öyle bir şey var. Tecrübeli bir baba ee, dedi ki geldi dedi sana dedi göstereceğim bir babalar dedi. Babalar günü şey yapayım dedim. Ne, ne göstereceğim dedim ya ne diyorsun falan sana dedi baba, bir babanın dedi nasıl olması gerekiyor. Bir gerekti. babanın bir günü diye bir şeyim var. Böyle sabahtan akşama kadar beraber oluyorsun yani o da çok hani e, konsept bir şey yani. O da tabii herkese gösterilmez. <gülüyor> Kime gösterilebilir? <gülüyor> Yeni babalara gösterilebilir. Babayla buluşulabilir Ve ile oğul arasında asla da girilmez. Doğru. İlk kural bu zaten. Efendim başınıza <gülüyor> şişirmeyelim. Şişirmeyelim. <gülüyor> Çok iyi ya. Tamam o zaman hadi biraz neler konuştunuz dün biraz ondan bahsedin bana. Değişik konular ya. Hadi ya her şeyle. konudan konuştunuz mu? <gülüyor> Orta, ortalama olarak her konuda. Yani e, bir yanım gerçekten mutlu oluyor. Siz güzel babalarsınız diye iki birbirinden değerli e, babasınız diye. Hatta seni iki kere saymak lazım herhalde Ege. Doğru. Tabi double double diye geçer ege. ege Hı -hı. babalar günü çiftler çiftler kutlayı. Her babalık için bir kere mi arandın sendin yoksa? Hı -hı. Her çocuk için daha doğrusu yoksa. Bazıları şey aradılar olarak bir kere mi arandın? Babalar günü kutlarız dediler. Sonra 5 dakika sonra tekrar aradılar Bir seferde ikisini kutlamaya çalışanların da yüzüne kapattı. Çok iyi yapmışsın. İyi yaptım onu. Çok iyi yapmışsın. Ben de dün çeşit çeşit babalarla sohbet ettim. <gülüyor> Büyüğünden küçüğüne. E ne güzel. Büyüğünden küçüğüne Babalar gününe babaları yemeğe getirmiş aileler Babaları yemeğe getirmiş Genelde kız çocukları getirmiş Benim gözlemim oldu Valla vefalı, vefalı oldu dedikleri çocuğu. evet hakikaten Çünkü zaten baba kız ilişkisi ayrıdır Aç o, kalmaz Oğlan çocukları babalarına para vermiş <gülüyor> Bununla istediğin bir yerde bir şeyler yiyebilirsin demiş Ama kız çocukları bilakis götürürler <gülüyor> Şey yaparlar Valla öyleymiş Tüm babaların bir kere daha babalar gününü kutlamış olalım Geçmiş babalar gününü kutlu olsun Geçmiş babalar ve gelecek babalar var. günü yani gelecek babalar günü Oktay ne diyorsun Gelecek diyorsun gelecek Aa, Bakacağız diyorum. artık partileriniz devam ediyorsa Gelecek babalar gününde öyle bir değişiklik olursa Ben de herhalde Neden olmasın Çocuğu almadan gelinebiliyor mu <gülüyor> tabii, canım, Aa, tabii canım hiç o Kimlik gibi değil ki Yani çocuksuz yani Damsız gelinmez gibi çocuksuz girilmez diye bir şey yok Bu arada Oktay bir şey fark ettim hı, hı, buyurun. Öyle bir içli bir adamsın ki Sadece içine atmayı biliyorsun yani Niye ne oldu ya Tavır yapmayı beceremiyorsun Böyle bir şey olsaydı siz ikiniz bulsaydınız beni almasalardı ben programda yarım saati buna ayırırdım. Sen bir 5 dakika ona tavır da değil böyle kibarca bir sitem. Evet. Yani Ne, ne inkar ne itiraf yalnızca sitem. Çok teşekkür ederim. Bu sözlerin e, dün ki partinizden sonra üstüne tuzlular oldu. E, bak gene yapamadı yani. Gene <gülüyor> içine attı bak. Çok teşekkür ederim. Ben o da kere kere boğazına daha takılıyor. Üçüncü... İçine atarken <gülüyor> boğazına takılıyor. Üçüncü kere yine e, gerçekten çok naziksin. <gülüyor> yani dünden başlayan, arka arkaya dünden başlayan şeylerle e, evet, evet. yıkıcı duruşlarla... <gülüyor> canlı yayında içine atılıyor. ...başınızı ağrıtmayayım. Çok teşekkür ederim. Yazılıyor bunlar tabii Ege. Bir kenara. Hmm, bu yazılıyor güzel. <gülüyor> Efendim hoş geldiniz. Ne? ne oldu böyle bir hava durumu yüzünden ya, herkes maymuna döndü. Valla gerçek. Şaşkın şaşkın. E, bizim Londra'da bu normal. Yani sonuçta hepimiz şeyiz. Ben anlamadım. Vallahi anlamadım. ya Yemin ediyorum anlamadım. Gerçi şeyden dolayı mutlu oldum. Bahçeyi de sulamam gerekirdi dediğim anda e, bir saat sonra kadar böyle bir yağışın olması tabii Suladın ki, mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef efendim. Yani yüzleri güldürdü. Barajlarında olması ayrı bir mutluluk kaynağı. Ama yani e, bir türlü anlam verilemiyor ve e, bu... Şeyin de uykusu bir farklı oluyor. Yağmurun uykusu, Yağmurun uykusu dedikleri şey de bir ayrı bir tatlı. Bu arada okullarda tatile girmiş trafik bir rahat. Efendime söyleyeyim. Gevşek gevşek takılıyoruz. Aslında şimdi hepimizin içinde bir öğrenci yaşadığı için okullar tatile girince... ...böyle bir uçay aslında tatil havasında yaşıyor insan. Valla öyle da. yani işe gidenler de aynı şekilde bir şey alıyorlar. Ben bir de dün gök Twitter'da bir şey fark ettim. Yani Hangisinde? Dün çünkü 8-9 saat gök yürüledi. İşte o... O süreç içinde öyle mesajlar atmışlar ki şey gibi yani biz 10 bin yıldır insanoğlu olarak zihniyetimizde hiç ilerleme yok. Tanrılar bizi cezalandırıyor havasında bir şeyler mesajlar yazıyor diyorsa. ne oluyoruz ya <gülüyor> e ne olduğunu biliyoruz işte gök gürlüyor da, Ya gök gürlesin bir şey, de bir gürlesin... günah işledik Aynen. biz kimi içtik zina mı ettik binaları mı çok yükseltti falan o tip şeyler vardı mesajlar vardı. Ben korkmadığımı buradan söylemek istiyorum <gülüyor> Gökdürlüğü'nün Hiç böyle bir şeyin sonucu olduğunu düşünmüyorum. Dinleyicilerimiz de rahat olsunlar. Böyle hatalarını falan filan düşünmesinler. Cezalandırıldıklarını ve dünyanın sonuna yaklaştığımızı düşünmesinler. Bir e, meteorolojik olaydır. Netice itibariyle evet, şey yani. gibi bir açıklama. Esnafın işini bozar. Başka kimseye zarar yok evinde oturanan. Ya bugün gazetelerde şey vardı ya işte e, orada Dışişleri'ne göre Türkler rehine değil diye bir açıklama var Dışişleri Bakanlığı'na göre. Hı hı. E, seninki de 3 eşya 5 yukarı böyle bir şey oldu yani. Ne demişler? <gülüyor> Re rehine değil misafir mi? E, Keyifli mi? tutsak. <gülüyor> e, e, bir dakika bakalım. Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru dün şöyle dedi. 10 kişinin rehin alındığını düşünmüyoruz. Eğer rehin alınsaydı oturulur pazarlık yapılırdı. Karşılığında bir şey isteyen yok demek ki ee, gizli pazarlık. Evet. Tamam. Uzuma onu, onu anlamamış anda, gibi yapam. 100 kadar vatandaş İyi. ışıt unsurlarının elinde diye konuştu ama evet. e, dışişlerine göre tam o şekil olmuyor, olmayabilir. O bilerek öyle yapılıyor demek ki ya. Yani hani net bir şey bilgi verilmesin üzerine konuşulması çünkü dağılıyor yani. Şey, konu, dağılıyor, konu dağılıyor. dağılıyor. Bir de çok güzel çözdük ya bu Reyne krizini rehine yok ya efendim. Yani rehine olduğunu <gülüyor> düşünmüyoruz. Olsa öyle bir krizi çözeriz ama. Yani olmadığına evet, göre olmayan bir şey nasıl De rehine dediğin ya. şey zaman aşımına uğruyor mu ya? Yani rehine krizi dediğin şey süreden sonra zaman aşımı gerçi yok. Süreden sonra zaten kriz olmuyor. İran'daki Amerikalıların şeyi rehine şeyi 400 küsür gün sürdü 444, 444 gün sürmüş. 444 gün sürdü. Demek ki öyle bir şey olmu. Gerçi kurtarıldıktan yani sonra onlar şey rehineydi burada. Onlar reyneydi. Reyneye bir pazarlık abi? yapıldı mı? Onunla pazarlık yapılmış mıydı Ege? Bilmiyorum pazarlık yapılmış. Geçmiyor da yapıldı. Ben de hatırlamıyorum pazarlık yapılmış olabilir. Çünkü kartal pazarlık... iyi e pazarlıkçı değil diye roketlendi sonra ya. Ondan sonra zaten Reagan dönemi. Reagan dönemi ah başlamış. o Reagan dönemi. <gülüyor> Geçmişe yolculuk. <gülüyor> i̇yi hadi bu saat böyle bitsin e, yeni saatte şey yapalım. Peki, Yeni saatte diyet mı? diyet şeyi vereceğim Aa yaz Oktay Demirci'nin yaz diyeti Yok değil Cambridge Düşesi katri'nin e, e, çiğ yemek diyeti Aa çok güzelmiş Çiğ kıyma Ona çiğ yufka bakacağız. harika bir yemeğe benziyor Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bende oturuyorum Bu modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler Espriler şakalar gırla Havalarda uçuşuyor yağmuru yedik Ne yapacağımızı şaşırdık ve huzurlarınıza çıktık bir kez daha Hay işte Oktay Demirci'nin yaz diyeti bomba gibi geliyor. <gülüyor> Bakalım Oktay nelerden bahsi çekecek Evet Okta. benim sen. pek aklıma yatmadı. Ee, şöyle bir şey söylemişler. Evet en azından çiğ... şöyle bir altını üstünü bir fırına verseydik ne kadar güzel olurdu. Biz yayında konuşmuştuk ya çiğ, çiğ yenen güzel şeyler diye i̇şte ne böyle. kadar güzel şey. Ben... o pişirmek üzere çiğden yiyorsun. Yani daha doğrusu şöyle pişirmek üzere bir şeyler hazırlarken çiğden yiyorsun. İşte e, öyle yap... değil. Ne? Prince George'un anası. E, analı Prens analı. Harry'nin e, eşi ondan sonra kraliçenin e, benim bir torunum vardı bir erkek torunum bir de artık e, kızım oldu kız, kız, torunum, kız oldu. torunum oldu diye bir lafı var. O e, hanfendi Cambridge Düşesi Catherine çiğ yemek diyetiyle acaba ikinci bebeğe mi Çalışıyorlar, söylentileri çıktı. Kilo vermeye çalışıyordur kız süt. Yok veriyorsun. ki kilo verecek bir durumu yok ya. Düğünde vermedimiz. Aa ama doğum yaptı sonunda. Doğum yaptı. Sadece doğum sonrası kiloları var. Biz yok, bilmiyoruz. Biliyoruz ya. Bil biliyoruz ya. Bayağı bildiğin kız şey gibi Biraz eski şey halinden ediyorum. daha böyle şey. Demek ki süt vermiyor. Süt Ve vermiyor. O çocuğa süt başka mama ile büyütüyorlar. Kaşık mamasıyla şu anda çocuk büyüyor. Ber başka bir. O bez olur. Sür. Haftada bir gün sofrasında şunlar varmış. Hanfendinin diğer günleri söyle bize. E, değerli düşesin. Şöyle demiş bol bol karpuz salatası. Karpuz, karpuz. salatası ne ya? <gülüyor> karpuz salatası olma olan şey var olmayan karpuz şey var. Karpuz peynir yumuş. Ha yani o ne demek farklı de yumurta mı verdi miş? Peynir yok, peynir yok, beynir yok. sadece sadece karpuz, karpuz. seki. Karpuz salatası dediğin karpuz değil mi? Salata tabii çilek kesesinde. Tabii karpuz evet. salatası <gülüyor> kesesinde yiyordur en en ama İngilizler de öyle. olabilir. Sen nasıl bizim çoban <gülüyor> salatamız var sarayda shakeon. Şey, karpuz salatası ne abi? karpuzu böyle güzelce götür. Soğuk domates çorbası. O şey işte İspanyolların ne deniyordu ona? Hı. Hmm. Değil, değil de. Karpaçio değil. değil. Ona şeydi. Ona paç, gapaç böyle. Capetto di. Di işte. Di Capetto. E, cappuccino e, değil. Kurt üzümü. Aha. Kurt üzümü mü? İt ürür, karvan yürür ne ya? İzmir üzümü mü ya? Kurt üzümü dedi. O sultanı var bir tane böyle parmak parmak olan. Kuru Çekilin. üzüm gibi geliyor bana kurt üzümü deyince. Ondan sonra bir de marine edilmiş çiğ balık ve badem sütü. Allah'ım ya. Badem sütünü sürüyorsun sun yalnız. daha yemin ediyorum. birinci senesinde kendini gösterdi ya. Birinci sene mi artık kaçıncı Onun sene? 10. Yani bak yoğrulmuş çiğ köfte. Allah Ondan Allah. sonra sigara böreği. Çok güzel. Bir kek tane. hamuru. Sigara bir, böreği dediğin çiğ çiğ hamur değil den. mi? Kek hamuru. kek hamuru. Kek hamuru ama kek hamuru. şeyin dibindeki e, çırpma şey çırptığın kabın mikseri dibindeki miksin, he, mikseri al. Benim burada çıtam. Kim mikseri şeydir, yalamak böreği. daha az şey su böreği su böreği mi su böreğini evet su böreğini yapılırken a hiç yemedim bak of ay of, su böreği of, de falan onun çiyi güzel mi tabii onun yani bir de şey heyecanı vardır fırına girmeden önce ne kadar yiyebilirsin ve ne kadar fire çıkar bir yandan fire çıkma çünkü o böyle hep fire çıkar o fire. Şey, hamuru şey yaparken suyun of of, of gerdirme of, of, hamur of, of. çektirme gerdirme hamur tabii İngilizlerde yok öyle su böreği tek e, kaç kilo veriyorsun böreği ununca ee, onun garantisini veremiyoruz efendim demiş e? sarayın Niye bunları şefe. vermişler peki canım kadın yediğin lokmasını mı sayıyorlar? İşte çiğ yemek diyetiymiş bunun adı ya. Çiğ yemek diyeti yani sadece kilo vermiyorsunuz aynı zamanda e, sağlıklı da bozuluyor. Sağlıklı da besleniyorsunuz demiş. E, o yüzden de acaba demişler ikinci bebek mi geliyor? daha gelmeden evet, çocuğun ee, adını Salmonella koysunlar. Vallahi Çin'den ancak öyle biliyorum. Sen şey... balığını yesin, tavuğunu yesin, Hayır, marine hmm. edilmiş. Marine dediğin ne de marine ediyor bir de. En güzel marine fırında. Fırında. Yani ya fırında veya ızgarası çok güzel. Izgara marine işte en güzel şey. <gülüyor> Çin yemek doğurganlığı arttırıyormuş da bir inanca göre. O şeydendir. Bu böyle yemeye devam ederse kesin ölür diye düşünüyor bünye. Değil diyor mi? ki gitme gider ayak ne yapabilirsem zene aktarayım nereye aktarabilirim kazık kaksam kardır diyerek düşünüyor evet kazık kaksmalı şey diye geçiyor bu zaten <gülüyor> kazık başarılar diliyoruz <gülüyor> başarılar diliyoruz başta ketrin olmak üzere tüm düşeslerimizi evet teşekkür ediyoruz ve hemen Real Madrid'in çok değerli Portekiz'in özellikle de çok değerli futbolcusu kimden bahsediyoruz Ronald din yo Cristiano Ronald mu Do. Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo da olmuş. Ronaldo'yu biliyorsunuz fiziğiyle ön planda olan da bir değerli evet, doğru. E, spor adamı diyeyim ben artık. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra hep böyle her yerde orasını burasını sergilemekten çok haz eden bir insan aynı zamanda. E öyle vücuda olunca insanın tabii ne yapacaksın onu sergileyeceksin yani onu yapmak için de bayağı Bilmiyorum, uğraşıyor. Ben de göbekli bir adamım ben de tatlı tatlı sergiliyorum vücudu. Bu senin edepsizliğinden mi artık şeyinden mi? Ne? Sen eskiden de Bedeniyle öyle. Bedeniyle barışık olmalıyordun. Beden, Bedeniyle şey. barışık edepsiz. Herkesi de barıştırmaya çalışıyorum. <gülüyor> Sen barışıksın. Diğerlerini de barıştırıyorsun. Bir de Cristiano Ronaldo'nun biliyorsunuz donları meşhur. Bir kadar. Hatta Ronald don diyorlardır. Çat çat çat Don'u mu meşhur ya? Hiç bilmiyorduk. Onlar ya kendi adıyla e, don don üretiyor. E, üretimde e, Danimarka bir firmanın teklifiyle nerede yapılıyor don, donların? İstanbul'da. Hayır efendim. Zonguldak, Çaycuma'da e, efendime söyleyeyim. Donlar en güzel şekilde üretiliyor. Ronaldo'nun donları Zonguldak'ta mı? Yapayım? Evet. Ronaldo'nun donları Zonguldak'ta üretiliyor. E niye hiç efendim. düşmüyor bu bizim şeylere? Düşmüyor mu? Pazarları falan. Orada ihraç fazlası falan filan diye. Demek Ronaldo ki ihraç, donu diye satıyorlar mı işler? fazlası olmuyor demek ki. birebir bir onun, mi gidiyor Birebir gidiyor zaten ya, sipariş üzerine. Yapar orta adam ne olacak? Ege bir tane vallahi hediye. Tamam bir tane Ronaldo donu bir de Ronaldo'nun donları adlı kitabı evet. ele edeceğiz sana programımızın sonunda Ege. Ege hakikaten şu Ronaldo bir de şöyle bir o, şey nasıl? var. Ama hangi donlardan? Şu şöyle zırh gibi oturanlar var ya hmm. dipçik gibi çünkü <gülüyor> şöyle söyleyeyim bir de sana şöyle ben yaptıracağım onu. Ronaldo'nun birebir donlu <gülüyor> fotoğrafını böyle kartona bastıracağım. <gülüyor> o aynı donu sana da giydireceğim. Tamam, canım. Yan yana, canım. yana bakalım ne kadar güzel. Bir müzeyi aratmaya çalışıyoruz. Don müzesi. Ronaldo donları, Zonguldak'ta valla ne kadar ben, güzel. Ben ülkemiz Doncenir. Hakikaten istediğinizi böyle şey yapın. Ayrıncı pazarında falan Ronaldo donu diye birisinin kafasına takması lazım diye orada işte bin tane spice iki bin tane üretip birazcık pazarlamazlar mı? Geçen hafta falan belki üretmeye başlamışlar ancak talebi yetişemiyor herkes çünkü Ronaldo'nun e, donları. Ronaldo'nun donun donu yani. Maçlar Herkesin. nasıl seyrediyor musunuz maçları Maçlar efendim çok güzel Çok o, sıkıcı bir dünyaya dönüştü Twitter dünyası Bir eğlencemiz vardı orayı da futbol severler doldurdu onu Gece yarısı yapıyorlar canım, Belli saatten sonra maçlar ben zaten Ben de geceleri yaşıyorum abi yani biliyorsun. Yani Saat 11'den ne önce Ne oldu ya. ne bitti Fransızlar ne yaptı Yatmıyorum yani Bakayım. gece 11'lere kadar ayaktayım e, Fransız öpücüğü diyor Bakayım böyle Brezilya Almanya Portekiz maçı var bugün Aa, bugün Almanya Portekiz maçı mı var tabi, tabi, bildiğimiz çok Ghana futbolunun değerli e, örneklerinden birini şey yapacağız İsviçre biliyorsunuz Ekvatorla mücadelesinde 2-1'lik korkunç bir galibiyet kazandı ve daha neler neler yani bunlar. Bir tane galiba çok süper bir gol atılmış Hollandalılar mı? Evet Hollanda, İspanya, İspanya Hollanda maçında. Nasıl o bir maç, gol O maçta güzel oldu. Vallahi uzun ortaya kafa golü öyle diyelim yani. Hmm. Uzun Uçarak. ortaya uçan kafa. Ama uçan kafalar. Evet. Uçan kafa. Top arkadan geliyor. Uçan kafa dediğine bakma kafa vücuttan ayrılmıyor. Yani uçan vücut diye Ka geçer. Kafa ve vücut yekpare, yekpare... bir şekilde Topa hücum ediyor. Topla aynı yekpare bir vücut oluyorlar ve ee kaleye doğru gidiyorlar. Bu arada Brezilya'da ilde yüz binler sokakta o tarafı çok görünmüyor ama maçları ee, e, gösteriyorlar evet protestolar protestolar var ciddi Daha anlamda. Da şimdi denerek devam ediyor ve sokakta da bir şey var e, yoğun bir hareketlilik var bir polisle e, yine Brezilya halkı e, çatışıyor yani. Mesude de şey yapmış polislerle fotoğraf çektirmiş. <gülüyor> Dangoz. Zaten İzledim. onlara öyle bir isim koymuşlar yani en azından Brezilya basınında. Gerçi orada da şeydir yani hadi o öbür iki tane futbolcu biri Mesut Özil, öbürü Hı, biri daha var, biri değil mi? daha var. Yaptı. O da işte Twitter'da paylaştığı için zaten e, mesele oradan çıkıyor. Hani böyle hani polisler istemiş olabilir belki fotoğraf çektirmeyi böyle bir şeydir. Onların da böyle bir hani iyi niyetli mi düşünüyorum çok fazla? Biraz öyle Fahir. Evet tamam o zaman. Okan Bayrak'ın gibi düşünüyorsun. Yapma ya. Çok ağır oldu ama. O iyi niyetli. O ne zaman on ben ona katılmıyorum. Hayır. Yani. Ona katılmıyorum ben. Dünya Kupası. Yalnız herkesin söylediği şey var. Çok gollü. Çok böyle galiba. Hakem skandalıyla başladı ya. Ne maçıydı Brezilya? Hmm. Ne maçıydı? Hırbatistan maçı. Hırbatistan maçında. Hırbatistan maçında... Tebrik ederiz. Hey Twitter'dan Bey... takip ediyorum. Ne olduğunu bilmiyoruz. Hırbatistan maçında hiç olmayacak bir pozisyonda bir penaltı çaldı hakem öyle bir sonra ikinci maçta da galiba bir şey oldu. Genelde vallahi öyle bir şey İspanya maçında da oldu biliyorsun. Şimdi o şey oldu. E, gol, gol sayısı ile beraber hakem e, şeyleri biraz da arka planda kaldı. Gollü bir dünya kupası gidiyor diye. Bir şey var. Ya ama şöyle bir dünya kupasında da o lezzete ulaşmak için şöyle biraz onlar böyle grup eleme maçları falan bitecek de. Hani şöyle bir Bir heyecan başlasın. Ha, bir daha heyecan şimdi başlarına. takımları tanıma maçları. Dün ben mi? Arjantin Bosna Hersek maçını şöyle biraz seyrettim. Bayağı hoşuna gittirilsin. Çok tatsızdı. Böyle yeterli deyip. Arjantin kapan. Messi. Gene aldı başına. Bizim, bizim Dünya Kupası'na Messi. gitmemiş olmamız bu arada çok acı bir şey ya. Yani hakikaten herkes orada. Biz yokuz. Niye var Dünya Kupası niye eleme yapıyorlar ona? 100 tane daha fazladan maçı olsa falan mı olurdu? Herkesi alsınlar. Biz gidemedik çünkü. Yazık. Ne? Yani, tüm dünyayı mı şey yapacaksın? Ha, herkes gitsin bir Brezilya görsün. Sebep-sonuç ilişkilerinin hastasıyız. Teşekkür ederiz. Yani hey. Çünkü başka türlü gitme şansımız yok anladığım kadarıyla. Herkes ha, oynuyor evet, biz kenarda gitti, bak. Gitti. Bizi oynatmıyorlar gibi bir şey. Top onların biz kenarda seyrediyoruz. Ama 2002'de gittik vege. Yani. İşte zaten acı tarafı da o. 2002'de gitti. Bir de başarılı değil miydik yani o zaman? Hersin'e gideceğin diye bir kaide yok. E niye Almanlar her sene gidiyor galiba mesela? <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Yani İngilizler. Brezilyalılar Bize falan. Brezilyalılar bunlar. Hersin'e Brezilyal. gidiyor. Biz... Bir sene gittik. O zaman çok iyiydik. Bir daha gitmeyelim. Ya, biz Öövizyonu biraz mu, şeyiz... Yok onu? yok şey gibi işte bu ya. Bizim böyle hani e, bir aynı bir ainevi bıkkınlık getirmeyelim diye. Hani bizden sıkılmasınlar e, diye. zaten ev sahibi değişiyor. Ya tamam ev sahibi. Yani her sen sen Brezilya'ya gitsek tamam adamlar da gene Türkler geldi falan derlerdi. Herhalde benim öyle başka bir şeyimiz yok yoksa niye <gülüyor> yoksa niye gitmeyelim zaten muhterem evet, yani. Malum. Ya da gidince başarılı olamayacağımızı gördük bu maçlarda, o yüzden gitmemeye. Ya da Türkiye'nin biliyorsun, ya bu üçüncü, üçüncü havaalanı, başka bir açıklaması olabilir. Yine gidemedik, bir takım o, oyunlar, e, Nöşetal, geçmişteki Nöşetal olayını hatırlıyorsunuz, e, doğru, doğru. Masabaşı oyunlarla. O zamandan belliydi ama zaten bizim havaalanı projesi. O zaman, Şimdi anladım. Tabii ki, tabii ki hep her şey oradan başladı. Üçüncü havaalanı yapıyor bunlar, dünyanın dengeleri değişecek, bunları top oynatmayın. Doğru. Ne yapıldı? Nasıl Hiç gidebilirsin? Çocuk, sen? Ne kadar maç yapabilirsin? Ne kadarını kazanabilirsin? Nasıl gidebilirsin? Futbol sadece asla futbol değil. <gülüyor> Doğru sevgi dinleyiciler. Bir kez daha ortaya çıktı bu. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Odan sabah. Radyo turası, odan sabahlar devam ediyor sevgili sansaverler. Buyursunlar. Gaspacho, gaspacho, gaspacho. Ah, geldi mi? Gel, Doğru. Geldi. Kendi ayaklarıyla geldi. Efendi gibi özür diledi. Soğuk çorbaya gaspacho denilmiş. Vallahi ona başka bir şey diyeceklermiş de ne kadar aslında böyle insan bilmiyorum. işiniz bir gaspacho have you ever? Soğuk çorba işte gaspacho muydu bilmiyorum. Yani. Yani ısıt böyle çorba. Ya işte o bünye nasıl bir şey beklentisi içinde ise böyle geldiğinde gaspacho şey diye bekliyorsun ya böyle. Hani soğuk diyorsun da hani ne kadar soğuk olabilir. Soğuk kahveyle karşılaşmanın verdiği şey vardır ya. Hmm. Üzüm, şaşkınlık, ilenme, ona hayal kırıklığı. Hepsi bir arada aynı şeyi gazetecada da yaşıyor. Yemeklerin ismi yemeklerin ötesine geçiyor. Ben ilk salata, çoban salatayla tanışmam da öyle olmuştu. Bir çoban salata yaparız demişti misafirliğe gittiğimiz yerde <gülüyor> evin sahibi çoban salatamı ben o çoban salatayı çok iyi yerim falan diye çocuk, <gülüyor> çok çocukken çok yani böyle unutamadım çoban salata 45 dakika çoban salata beklemiştim salonda. Çünkü gele gele annem bana tembih salata. eder gittiğin zaman otur oturduğu yerde bir kere Bekle. oturduğu yerde otur oraya buraya kalkma diye böyle bir sofra kuruluncaya kadar beklemiştim sonra bir geldi normal bildiğim bildiğin... domates bizde bir Fransızların <gülüyor> evinde ya bol limonlu güzel bir hoş bir salataydı bir Fransız evine yemeğe gitmiştik ben de böyle bir abur bir yemek olur falan diye düşünüyordum bir baktım çorba ilk şey Allah diye böyle bir sevindim <gülüyor> ne güzel tam bildiğimiz tarzda olacak diye ne çorbası çıktı soğuk çorba çıktı işte Gaspacığım. Böyle şey oldu. Herkese baktım masada. Bir tek ben bir şey oldu. Ya, ya arkadaş bunu bu kadar yapıyorsunuz niye ısıtmıyorsunuz ya? Bir, bir, bir, bunu yaparken ısıtmak gerekmiyor mu? Yani, yani eğer sen olur. affedersin bir ferahlık peşindeysen niye çorba ile çorba ferahlatmaz? Ha çay harareti alır o ayrı bir konu. On ayrı bir zamanda. Şey, ne yap? Zaman. Ya komposto yap. Ne komposto yap? Hoşafit bir şey yap. Çayık ha cacık en güzeli işte ayran iç. Sen niye çorbayı soğuk yapıyorsun? O kadar yanmışsın bir ısıt be iki kaynat altını çiğni Ya da açık açık şöyle yani o çorbamız soğuktur. Efendim çorbalarımızı aksi belirtilmedikçe soğuk olarak servis ediyoruz. Günün yorumu. Fahir en çok şu yorumlarında sinirlenme seviyorum. Yani. Hayır ben yani soruyorum. Sinirlenecek ben de. adama sinirleniyorsun. Orası da yani. Bayri. Ben de aslında cümleye başlarken sinirleneceğimi bilmiyorum. Ama sonra bir bakıyorum. Hakikaten olaylar bu, büyüyor. Burada olaylar büyüyor ve hakikaten sinirlenmesi gerekiyor. Birinin de gerekiyor diklenmesi dik durmadan gerekiyor. Durmadan diklenmesi gerekiyor. Diklenmeden dik durması pardon. Dikelmeden <gülüyor> dikertme. Yapması gerekiyor ve bunda en iyi yapacaklardan biri de çok özür dilerim şüphesiz ki benim teşekkürler <gülüyor> çok teşekkür ederiz evet gaz başlığımızda öğrendiklerimde da İran yükselişe geçti turizmde aşçı ve animatör maaşına zam ya şeyin artık haber değeri var mı ya <gülüyor> neyin <gülüyor> <gülüyor> yeni kurulan teslim için aşçı ve animatör aranmaktadır ücret dolgundur. <gülüyor> İyi. Emrah evlendi. Emrah kil. Ya ederiz. evlendi evet, mi? Evet. Emrah parantez içi 44 ile 3 yıldır aşk yaşadığı Sibel Kirer parantez içi 34 Beşiktaş'taki nana nana otelde akşam nikah masasına oturacak. Yani daha evlenmedi. Bu akşam mı? <gülüyor> evet. Pazartesi mi yapıyorlarmış? Pazartesi uygun oluyor Emrah çünkü. Emrah'ın bir yani. şey özelliği var ya. Cimrilik mi? Tutumluluk diyelim. Evet. Çünkü tutumluluk da O yüzden, yüzden mi pazartesi da. yapıyorlar? Galiba. Hocam. Galiba. Ama şöyle bir şey var. 4,5 aylık... Hamile olan e, Sibel Hanım sade bir, e, sade bir gelinlik yiyecek. Yani burada sadece <gülüyor> bir gelinlik yiyecek anlamında <gülüyor> kullanıldı. Sade bir gelinlik yiyecek. E, efendim, ve silahsını konuk olmayacak. Evet aşırı tutumlu olmasıyla tanınan gayrimeşgul zengini Emrah... ...nikahtan önce Sibel Hanım'la evlilik sözleşmesi yaptığı iddia olunur. Devrik bir cümle olabilir ama <gülüyor> niyet... Önemli olan niyeti. <gülüyor> sözde sözde. aşkı uğruna esas mesleği olan şarkıcılığı bırakıp ne olmuş olabilir, ne olmuş olabilir? Ee, trans yok olmaz. İnternette de yok. yemek tarifleri veren. Nine, şey mi? E, Sosyal medya uzmanı diyorum. mı? Evet, Sosyal medya uzmanı. Güzel. Mı? Gibi. Gibi. Onun gibi yani. mi? Emlakçı mı? oktay bey tebrik ederim. Emlakçı mı? <gülüyor> Vallahi bravo. Vallahi insanın kocası gayrimeşru zenginiyse gayrimeşru evet, olabilecek şey şey en mantıklı şey yani gayrimeşru dediğin ne yap bunları sat. Sat bunları. Kiraya ver. Kiraya ver yapınca. sat. Sat kiraya ver. Sırf benimkileri zaten satıp kiraya versen ben sana bir de oradan para almayacak. Sözleşme dediğin de bu kira kontratı yapmış olabilirler. Evlilik dedik. sözleşmesi diye geçmiş. Mesela %2 ya o. Onu tabi beyinden satışla. dolayı satışta. Satışta yüzde iki. Bir kira onu bir kira. Yok o da yüzde. Kiracıdan alınıyor. Yüzde mi? Hı -hı. Bir Sen kira daha kurumsal şeylerde diyorsun. Bir kira. Kirada yüzde benim mi? Benim kira kira. Aa, biz kurumsal çalışırız. Geceleri çalışırız. E Mutluluklar dileriz o zaman biz Sibel Hanım ve Evrah Bey. Mutluluklar ve hem de başarılar Ne oluyor ki evliliğimi bu yazın? İlk ünlü evliliğimi. Yani... Yok Serdar Ortaç evlendi ya. Ha doğru Artaç doğru. Evlendi, tabii. Yaz, yaz sayılır mı Serdar Ortaç evlendiği zaman? Şimdi Bilmiyorum evlilik bak. telaşı yüzünden galiba Serdar Ortaç yaz şarkısı yapamadı değil mi? O yüzden de yağmurlar bitmiyor. Tabii belki yani de tane... ondan gelmemiş olabilir. Yani bu adama yıllarca haksızlık edildi çünkü geçtiğimiz yıllara bakıyorum bu dönemde. Her yazın bir tane şarkısı vardı. Güneşlik. Evet bu yaz yok. Ne yapacağız? Yine çıkar ya yine çıkar. E, şey hani DNR'le de bir yereye kadar. Bir yereye kadar Oktay. Vallahi ben şimdi bu mevsimin anormal olmasının tek sebebinin Demet, şey olduğunu Demet, de, Sevgili sana. Demet de yapamadı. O da gebelikten dolayı. Belki yaptı. Tam Hı. da randıman alınmadı. Ama çok kötü oldu ya. Serdar orta şarkısı lazımdı yaza. Anlamadık yani. Karpuzların tadı yok. Olur olur giyeriz. Gelir acele etmeyin. Bir <gülüyor> dakika Hakikaten e, halkı Acele etmeyin o gelir ya Hayır, gelir. Yani Evlilik hazırlıklarını yaptım ama Tabii ki senin şahsi hayatın en önemlisi ama Şahsi hayat şarkı, ne ya şahsi hayat de, hayat hayat... Ben şahsi hayatımda gündeme gelmek istemiyorum Özel Cendi. hayat ya özel, özel şahsi hayat, hayat. hayat Ama değil. bu şarkısını hazırla 45'lik olarak çıkar bir tane klibi çek Ondan sonra gene sen davetiye yazmaya devam et Çok şey var Serdar Ortaç'ın yaşadığı çok şey var Çok O yüzden ben güzel hoş bir şarkı Ben çünkü kayınvalidesini hatırlıyorum Düğünden Kimi? fotoğraflara bakarken Serdar yazmış. Ortaç hamile geldi. Serdar çıkın kayınvalidesi düğüne. Ya buradan ne şarkılar çıkar ne hikayeler çıkar. Ne hikayeler muhterem. Hamile değildi de belki. Hamile hamile. Hamile miydi? Hı -hı. Öyle yeni kardeş geliyor falan. Geline, ne oldu ne geliyor? Ne geliyor? Kız. Enişte veya baldız mı geliyor şimdi? Ne oluyor? E, e, Enişte sen hiç kucan alır mı ya? Enişte değil kayın birader. Kayın ya da birader. Kayın birader. İnsan kayın biraderini kucağına alır mı? <gülüyor> baldız da olamaz. Senin kayın ya. biraderin yok ya. Doğru valla. Benim de kayın biraderim. Olsa valla kucan mı alırdım? <gülüyor> hiç indirmezdim onu. Kayın birader. Omzum kayın biraderin mi? Şey olursa kız çocuk olursa ne oluyor? Baldız. Baldız. Yani o baldızının kitlenen gözleri bize, bize hiç güvenmemesini de o gözlerinde <gülüyor> gördüm ya. Gene kendi ilk önce baldız diye burada iki e, kişi enişte dedi ne Burada iki kişi sana e, enişte demiş. demiş. E canım mesela o da şey de var insan eniştesini kucağa mı enişte de kucağa aldım ama bazı durumlarda mesela Olursun. enişte çok sahroş oldu düğünde <gülüyor> ne yapacaksın alacaksın. <Az gülüyor> Sayma otur <gülüyor> biraz. Enişte gel otur dersin iki kişi koluna girer enişteyi oturtursun. Ama tek başına bir enişte kucağa alınmadığı gibi bir kayınbirader de kucağa alınmayı hak etmiyor. Depan Mehmet enişteyi baldızla beraber kucağına alabilecek kadar güçlü bir adam. Teşekkürler. Depan, Depan, Depan Mehmet. Depan Mehmet. Israrla isteyin. <gülüyor> Ege'nin güçlü erkeklere karşı ben kendisini nazik bir dille uyardım. Ege'cide dedim sağda solda dedim özellikle dedim yayında dedim böyle dedim. Güçlü erkeklere zafiyetini dedim. Ortaya dedim koyma dökme dedim, dedim. Dökme evet. dedim. Sonra dün adamlar kavuş, otoparka dün gelecekler mi? böyle. Böyle arabayı mesela lastik bir şey oldu kaldıracak. Bu orada bitti. bunu ya... Merhaba. <gülüyor> İsminiz ne sizin diye. Yani çok etkileniyor. Etkileniyor. Genç evet. özeniyor da. Bağlar çok kuvvetli yani adamlar nerede, nerede gördün ya kuvvetini? Bunu can ya. Bunu 15 senede bir anca taşındı Bizim Onu eve uğradı geçen gün de. Doğramaları taşırken mi? Yok yani şey para almaya geldi. Ondan sonra ben Mehmet şimdi aşağı beraber taşıyalım mı dedim bir tane dolabı var diye benim piramit, ışınlatlı dolabı. Evet. Ondan sonra onu taşıyalım mı dedim. Arkamı döndüm baktım kucaklamış tek başına. Ben de hemen Instagram <gülüyor> koymak için fotoğrafını çektim. <gülüyor> Çek... Ne yapayım? Çektin mi? Ç çekmedim ya o kadar da belli değildi Hayır anlamadım. İyi yapmışsın. Sadece bölgeye baksaydın. Ona da bakamadım. <gülüyor> Kimse de yoktu evde tek başıma her şeyi hazırlamıştım <gülüyor> Amerika'nın New York kentindeki ya bırak Amerika'nın New York exponential finance konferansını biliyorsunuz tabi Google'ın mühendislik direktörü Ray konuşmuş orada hı hı. Ray senin babanın arkadaşı mı? Ley amca. Rey amca konuşmuş. Teknolojiyle duygusal bağ kurmanın 15 yıl içinde mümkün olacağını söylemiş. Duygusal bağ derken mesela A aşk güç, güçlü yani. bir teknolojik gelişmeden etkilenmek gibi Orada bir insanın ben 3 saatte mesela... yaptığı işi 1 saniyede yaptı. Egeyi gör. Hemen oradan etkileniyorum. Şey olarak. Bir de ne? teknoloji ben zaten duygusal bağ kurmaya çok açık adamım yani. Ayakkabılarımla kurduğum ilişkinin On katını kurarım ben internetten. Burayı mesela şey var biliyorsun teknoloji çok ilerledi. Şey alırlar cümle cümle. <gülüyor> <gülüyor> harf harf ya cümle cümle harf, değil. Harf, <gülüyor> harf harf alırlar. <gülüyor> Ay. 2029 yılı geldiğinde bilgisayarlar espri yapabilecekmiş. Hedef 2029 mu yani? Bilgisayarın espri yapması nedir ya? Sevgi gösterebilecek. Ne bu şaka mı? Mesela Ve, orada şey yazıyor. Cennetim. Server error yazıyor. Ya Şakalay er şaka. Ha, şağ, bu Allah da sana şaka. en büyük espri diye. Yani. Bilgisayarların 15 sonra ulaşacağı nokta bu filmde anlatılmıştı ya. Hangi? Ee, She'de mi? She... Her olabilir. Her, her. Pardon. <gülüyor> He, she, it, her, his, it's. Ege'nin tabii ki yedek listeden Anadolu Lisesi'ne girdiği, yani kayıngeç setiyle öğrenmiş Yani tabii ki fark oluyor. Normal girenin müfredatı ayrı tabii. yedek listeden liste. giren. Bak adam hırlaşıyı karıştırıyor. Yedek yani. listeden girenleri tek bir sınıfa mı toplamışlardı Ege, yoksa dağıttılar mı? A, B, C ve D şubelerde. O zaman bir de peşmergeliler vardı sığınmacı onlarla beraber aynı sınıftaydık. Almanya'dan gelenler, Almanya'dan gelenler? Almanya'dan gelenler. Biz, gelenler biz tamamen Almanya'dan ayrı bir yerlerde, biz üst seviyelerde. <gülüyor> <gülüyor> Bize ayrı verdiler. Orada Almancı, burada yabancı. Bence yeterince sessiz kalmışsa unutulabilir. <gülüyor> Unutulmaz. Göz yaşlarımı içime akıtmaktan... Ama Oktay içini akıtıyor, sen içini akıtıyor. Agı diyor Niye agı diyor Evet Biliyorsunuz bu yaz bir ilk uzun metraj filmim için Kamera karşısına geçeceğim bir oyuncu koçuna ihtiyacım <gülüyor> vardı Uzun metraj uzun metraj dediğinde 17 dakika Daha önceki kısa metraj 2 dakikaydı Nasıl ya Senin haberin yok mu Her yerde çıkıyor 17 dakika Onda da bir 15 saniyen çıkacağım ana dilim Türkçe olmasına rağmen ben de anlamakta zorlaşıyorum <gülüyor> tamam abi kıskanıyorum film çekimim var <gülüyor> ve oyuncu koçuna ihtiyacım var Fahir ben gidebileceğim başka kimse yok bu konuda tecrübeli ve senden ücret almayacak herhalde çok <gülüyor> önemli özelliğin o zaten benden ücret al Oktay da benden ücret almış Polonya'da <gülüyor> <gülüyor> yok yok şaka ee, Polonya ile bir alakamız yok Polonya'da benim... <gülüyor> efendim Avrupa Birliği'ne Girdi giriyor Ben çok güzel oyuncu koçu olurum sana e, Olur musun gerçekten? Tabii, sen ya. benim işimi niye elimden alıyorsun ya? Sen oyuncu değil misin Faiz? Sen bir karar ver artık ya Oyuncu evet, oyuncu, oyuncu, oyuncu koçu koçları. Hem oyuncu hem oyuncu koçu diye bir şey yok Bu mahalle maçı Hayır. yapmıyorsun hem karaci hem oyuncu e, diye tamam, ben... Bir tanesi oluyorsun Tamam ben de oynayacağım Lan mı? <gülüyor> <gülüyor> Müsaadenizle bu cümlede şaşıracağım kelime olarak onu seçtim. Ben de oynayacağım. Ben de oynayacağım. Tamam abi sen de oyna ben sana da tamam. koçluk yaparım. Tamam ben mı? ikinize de yeterim. İyi Nasıl abi. yapacaksın oyuncu koçluğunu? Böyle böyle yap falan mı diyeceksin? Ya o biraz e, senin neye ihtiyacın olduğunu çıkaracağım ilk başta. Paraya ihtiyacım var. <gülüyor> <abi. gülüyor> o oyuncu koçu olarak. Yani onlar, onlar tabii gelecek en sonunda gelecek. Sen işini düzgün yap. Ondan sonra gelir akar gelir. Ama yani önce sen, seni iyi bir oyuncu yapmak benim. Yani hamurun, hamurun iyi senin. Yo, bunun hamuru ben biraz Ben senin hamurun çok iyi olduğunu. <gülüyor> senin hamurun iyi. Ben, ben bugüne var. kadar oyunculuğumu e, Kınacılar Konağı'nda yaptım. Siz de orada oynuyordunuz galiba Oktay Bey. <gülüyor> yani evet. Bir şey söyleyeceğim. E, Cuma günü e, böyle bir e, şey ne derler ona. E, dükkanda bir masamız var. İşte evet. onlar böyle güzel tanıdığımda bir, iki çift evet iki çift çocuklarını alıp gelmişler. Tamam. Ondan sonra e, bir çifti tanıyorum. Öbür çiftte işte oyuncu kendisi oyuncu. Yani sadece Kınacılar Konağı'nda değil. Mı? Çift olarak değil. hanımefendi. Hanımefendi oyuncu. Hı -hı. Ondan sonra ben çiftlerden biriyle konuştuk falan sohbet edelim. Öbür tarafı dönün bir yerden tanıyorum tanıyorum. Sonra şey demeye utan. Aa biz zaten tanışırız. Sonra tanıştırdılar bize. Biz zaten Kınacılar Konağı'ndan tanışıyoruz. Vallahi dememek için Nasıl şey yaptım, ay dilimin ucuna geliyor geliyor söyleyeyim söylesem acaba. Seni şey hatırladı olur. mı? Hatırlamadı işte. Aynı dizide iki insan oynuyor ve birbirlerini i̇şte, hatırlamıyor. Çok i̇şte, dev bir kadro vardı orada. Dev, evet yani kalabalık Game of Thrones bir kınacılar o konular. Orada, yani çünkü bir de ayrı ayrı setlerde çekiyordunuz siz. <gülüyor> Tabii. Nasıl Keşke Game kesin... of Thrones, Avustralya'da çekiyor bilmem nerede çekiliyor. Sizde de öyleydi galiba. Keşke sen de öyle deseydin. Ya. Ben ikinci bölümde beni öldürmüşlerdi bir şeyde. Bölümün en heyecanlı yeriydi. Hatırlamıyor musunuz Kınıcılar evet konanda falan? Orada kimse ölmemiş yalnız. <gülüyor> <gülüyor> o dizide yani bizim yaptığımız hata şu. Şimdi biz mesela üçümüzde gittik oynadık ya orada. Evet. Oynadık Hı -hı. derken gömleklerimizi götürdük yani anlamında söylüyorum. Orada yaptığımız hata yani bir kişinin bence bir koçluk yapması lazım. Evet, Oynamazsa gerek Koçluk yapan yoktu yani. Yoktu. Evet, bence yani, üçümüzden üç oyuncu olmaz da. Üçümüzden ben ona gönüllü. Bir oyuncu olurdu. Bir oyuncu olurdu. Birisi Doğru malzemeleri getirecek. gömleği, mömleği falan getirecek. o yüzü de getirecek. Onlar, onlar şey olacak. onlar canım? Masaj saçları ıslatacak. Saçları ıslatacak. Bir şey olacak. Bir ferahlık hissetmek istediği zaman ben bir ferahlık hissetmek istiyorum derken hemen orada saçlarını ıslatacak. Masaj yapacak, öfeleyecek, kolonyalayacak. Ondan bak dikkat ederseniz ferahlık dedim hemen kolonyayla böyle saça masaj yapıyorum falan filan. Ben yapıyorum. Niye ise ben niye ben yapıyorsam? Benim oyunculuğumun önündeki en büyük engel replikten sonra kameraya bakma özelliğim. Bu yani e, gerçeklik duygusunun ortadan kalkmasa mıydı? Nasıl? Yani böyle böyle gitmeliyiz. Nasıl güzel söyledim mi diye kameraya dönüyorum ya. Evet. O galiba benim kariyerimi bitirdim. Yok canım senin kariyerin hiçbir zaman bitmiş sayılmaz ki. Başlamıştı. Başlamamıştı ki. Başlamadı yani. Ya. Başlamadan bir tane genç bir yok, yok. oyuncu. Yani onu o tarzın da şimdi senin bu bir tarz bu. bahsettiğin kameraya bakma bir tarz. Hı hı. Onun yapılacağı diziler var, yapılacağı filmler var, yapılmayacağı yerler var. Evet o tip bir film olsa mesela. Onu nasıl anlayacaksın? Sen anlayamazsın. Bana kimse çünkü... de söylemiyor bu, bu o tarz değil diye. İşte sen onu nasıl şey yapacak? Sen onu... sen çünkü oyununa konsantre olmuşsun. Hı hı. İşte o arada ne söyleyeceğini, işte diyaloğunu ezberliyorsun, şeyini yapıyorsun falan. Nasıl jesti, falan düşünüyorsun falan. Ona da ne yapacak? Biri dışarıdan sana hatırlatması lazım onu. Bakma diye mi? Yani... <gülüyor> Ben çektin mi diye bakıyorum çünkü kameraya genelde. İşte onu en başında Sen şeyden Kameranın şeyinden o objektifinden şu baş sallama yani çok iyi o ha, onay şeyini bekliyor. Cano gibi mi? Ha, cano gibi. Her kamerayı Cano gibi düşünme. Çok Abi, heyecan hayır, bir bak, bir şey, Senin evet. için de çok güzel fikirlerim var. Bir oyuncu koçu olarak. Efendim yaklaşayım. Ben başınız. bu işi 6-7 dakikadır <gülüyor> yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, Başınızı yani, şişir miyim? Tecrübe, tecrübelerimi sana aktarmakta. Tecrübe mutlu Yeah. <laughs>